Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği çerçevesinde ana başlığında yaptığımız sunumların bugün 15.'sini yapacağız inşallah. Alt başlık ise Mekke'de gelen hükümler 6. bölüm. Allah Mümin'in suresi 8 11 ayetlerinde yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Firdevs denilen cennetin bir adı. Meari suresinin 32-35 ayetleri arasında ise emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini yapanlar doğru bir şekilde, namazlarını koruyanlar, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Emanetlere sahip çıkmak Mekke döneminde çok önemliydi. O günün şartlarında insanların değerli eşyalarını, paralarını koruyabilmeleri önemliydi. İnsanların değerli eşyalarını, paralarını saklayacak kasalar, bankalar, kurumlar gibi müesseseler bugünkü gibi yoktu. Toplumda öne çıkan bazı güvenilir kişiler bu görevleri üstlenmişti. Bazıları bunun için ücret alıyordu. Bazıları da zayıfların emanetlerine hıyanet edebiliyordu. Emanetleri korumak sadece güçlülüğe bağlı değildi. İnsan zaaflarının da olmaması gerekiyordu güçlülüğün yanında. Emanet alacak kişinin aldığı emanetleri kendi çıkarlarına kullanmaması gerekiyordu. Bazı insanlar varlıklarına, güçlerine güvenerek emanetleri çıkarları için değerlendirmeye kalkıyor. Eğer kazanırlarsa emanetler üzerinden kazanç sağlıyor. Zarar ederlerse, bahaneler ileri sürerek emanetleri iade etmiyorlardı. Çalınma, kaybolma gibi olaylar yoğun olduğundan emanet verenler çaresiz kalabiliyorlardı. Halbuki çalındı, kayboldu gibi ifadelerle emanetler iade edilmediğinde emanet alan kişinin zaafları, hırsları öne çıkıyordu. Yani çalınma gibi, kayboldu gibi bir hadise yoktu. Vermek istemeyen kişi bu tür bahaneler uydurabiliyordu, planlar kurabiliyordu aldığı emanetleri sermaye gibi kullanarak ticaret yapmak, kazandığı zaman emanet sahibine hiçbir şey vermemek, zarar ettiğinde ise çalındı, kayboldu bahaneleriyle emanetleri iade etmemek, böylece insanları çaresiz bırakmak olağan sıradan olaylardı. Onun için emanet ehli olmak önemliydi. Güç bakımından zayıf olan insanlar, elde ettikleri küçük değerleri emanet ehline vererek korumak istiyorlardı. Genelde aşiretlerin zenginleri, güçlüleri bu konuda insanlara yardım ederken bazıları aynı zamanda kendi çıkarları için kullanıyorlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselam kendisine peygamberlik gelmeden önceki devirde de güvenilir kişiliğiyle ünlenmişti. İnsanların emanetlerini alıyor, emanetleri koruyordu. Peygamberlik gelince bu görevi üstlenmekten vazgeçmedi. Zira Hz. Muhammed Aleyhisselam emanet ehli olma değerlerinin tümünü taşıyordu. O hiçbir zaman emanetleri kendi çıkarlarına kullanmaz, emanet sahibinin rızası izni olmadan asla ticaret içine sokmazdı. Ona emanet verenler, onun asla verilen emanetlere ihanet etmeyeceklerine inanıyor, farklı dini savunsa da, putperestliğe karşı çıksa da emanetlere hıyanet etmeyeceğini biliyorlardı. Bu nedenle değerli eşyalarını, paralarını peygambere getiriyorlardı. Peygamber inanmayanların mallarını emanet alıyor, onları koruyordu. Kutperest toplumun elebaşları, Müslümanlara baskı, zulüm yaparken toplum kıymetli emanetlerini Allah'ın Resulüne bırakıyor, peygamberin daha iyi koruyacağına, emanetlere sahip çıkacağına inanıyordu. Allah, insanla toplum arasında güven unsurlarının temellerinden birinin daha, Mü'minin Suresinin 8. ayetinde, Meari Suresinin 38. ayetinde, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler diyerek hükmetti. İnananlar asla emanetlere, akitlere ihanet etmezler. Canları pahasına emanetleri korur, verdikleri sözleri yerine getirir, akit yapmışlarsa harfiyen uyarlardı. Emanetleri konu alan ayetlere baktığınızda namazları korumak, şahitliği dürüst yapmak, verilen sözlere uymak, yapılan akitlere uymak, emanetlere sahip çıkarırlar, emanetlere ihanet etmezler hükmüyle eş değer olarak belirtiliyordu. İnancın, davranışların hükümleri olan bu hükümler birbirinden ayrılmaz parçalardı. Oluşacak olan mümin kimliğinin, Müslüman toplumunun temel taşlarıydı. Güvenirliliği esas alan bu hükümler, insanda, toplumda yaşatıldıkça insanlık erdemlerini yükseltiyor, toplumsal ilişkiler dengeli, düzenli, güvenli hale getiriliyor, böylece güçlü bir toplumsal yapılanma ortaya çıkıyordu. Toplumda güven sağlamak, insanlara sahip çıkmak, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı toplumun her kesimine ulaştırmak, Mekke'de gönderilen ayetlerin ana konusuydu. Bu hükümlere uygulayan Müslümanlar, toplumda güvenin, eminliğin simgesi olurken, Mekkeli putperest zenginler, toplumlarını kaybetmeye başladılar. İnsanlar, İslam'a inanmasalar bile, Müslümanlara güveniyorlardı. Toplumun, Geneli putperest olsa da kendi önderlerine güvenmiyorlardı. Dolayısıyla Müslümanlar güvenilir, emin olan anlamında mümin olarak isimlendirildiler. Putperestler ise güvenilmez, emin olunmaz, her şeyi çıkardıları doğrusunda yalanlarıyla örterler anlamında kafir olarak isimlendirildiler. Günümüzde durum nasıldır demeye gerek yok. Günümüzde, Hocanın dediğini yap, gittiği yoldan gitme. Nerede yalan, dolan, orada namaz kılan tekerlemeleriyle Müslümanlar tarif ediliyor. Bu karalamaları inkarcılar, laikler, solcular, kapitalistler, feministler, ateistler yapıyor diyebiliriz. Böyle diyerek suçlamaları savuşturabiliriz. Ancak gerçeklik payı var mı yok mu? Gerçekler içinde Müslümanın diyenler nerede duruyor? Durum nedir? Asıl mesele bu sorulara adilce doğru cevap vermek olacaktır. Yaşadığımız hayatta ayetlere aykırı davranışları çok görüyoruz. Hemen her birimiz ayetlere aykırı davranışların acısını yaşıyoruz. Müslüman olduğumuz halde kendi içimizde, dışımızda, toplumumuzda, dünyamızda Müslümanların ayetlere aykırı davranışları geleceğimizi karartıyor. İşin özü, Müslüman olmayanlar insanlığa karşı istediği kadar suç işleyebilirler. Ama Müslümanların insanlığa karşı suç işlemesi mümkün değil. İster inansın, ister inanmasın insanlara karşı işlenmiş suçları Allah kendisine karşı işlenmiş suç olarak kabul ediyor. Yani bir Müslüman ben Müslümanların hakkını korurum. Onlara verdiğim sözü tutarım. Kafirlerin hakkı onlara verdiğim sözler beni ilgilendirmez diyemez. Böyle bir mantık kuramaz. Bir Müslüman hak varsa hem mümine hem kafire eğer bir sözü varsa hem mü'mine hem kafire, bir sözleşmesi varsa hem mü'mine hem kafire uymak zorundadır. Gönderilen ayetlerle toplumda anarşiye izin verilmeden tutarlı, disiplinli bir toplum oluşturuluyor. Müslümanlar gönderilen ayetlerin hükümleriyle bilenerek doğru bir insanlığı örnekliyorlar. Müslümanlar Mekke'nin yönetimine karşı net duruş sergilerken kavga, itiş kakış, adam öldürme gibi konulardan uzak duruyorlar. Mekke'nin putperest liderleri zayıf gördükleri Müslümanlara karşı baskılar uygularken bile Müslümanlar güç kullanmıyorlar. Her türlü baskıya sabırla karşı duruyorlar. Azimle inançlarını yaşıyorlar. Hiçbir zaman bize bu kadar baskı yapılıyor, biz de putperest topluma aynı şekilde davranalım demiyorlar. Müslümanların ayetler doğrultusunda uyguladıkları politikalar, putperest toplumu, yönetiminden ayırıyor. Halbuki toplumda meydana getirilen her anarşik eylem, karışık eylem, toplumu karıştıran eylem, toplumu yönetiminden yana yapar. Sosyoloji bugün incelendiği zaman şu görülecektir. Nerede anarşi varsa orada toplumla devlet bütünleşmeye doğru gider. Zira toplumsal anarşiden korkan halk, Devletlerinden bir an önce bu ayrılıkçı düşünceleri, anarşiyi bitirmesini isterler. Devletlerin yanında tavır alırlar. Halkla devletin bütünleşmesini sağlarlar. Bugün solun yaptığı anarşiler sayesinde sol gittikçe zayıflarken sağ iktidarlar güç kazanmıştır. Bunun nedeni budur. Anarşiden korkan halk, devletine sığınmış, devletinin başına sarığı iktidar etmiştir. Birinci ve ikinci dünya savaşının ortamlarında meydana gelen, yalta konferansları dolusunda sola verilen ülkelerdeki sol devrimlerin dışında, solun anarşik olaylara dayalı hiçbir devrimi yoktur. Belki de kapitalistlerin yönettiği, yönlendirdiği solcular, onların istediği gibi anarşi ortamına dahil edilerek, sağ iktidarlara güç kazandırmaktadırlar. Kısaca toplumsal anarşi devletle toplumu birleştirir. O nedenle hiçbir şekilde Müslümanlara anarşik eylemler emredilmemiş, izin verilmemiştir. Çünkü bugün olduğu gibi geçmişte de toplumdaki karışıklıklar her zaman iktidarlara yaramıştır. Karışıklıklardan muzdarip olan her toplum, toplumda dengeyi, barışı sağlayacak güçlü iktidarlar istemiştir. İstedikleri güçlü iktidarlar ileride onlara zulmetse de onlar iktidara boyun ettikçe barışın hükümran olacağına inanmışlardır. Ülkemizdeki darbelerin arkasından yapılan anayasa oylamalarında başka ülkelerdeki darbeci anayasaların oylanmasında, oylanmasında görülen yüksek oranda onaylanmanın sırrı buradadır. Çünkü her darbe girişimi toplumdaki anarşik olayların arkasından olmuştur. Toplumlar anarşik ortamdan kurtulmak için, kurtulabilmek için güçlere oy verirler. Denize düşene yınanına sarılma hikayesi gibi anarşiden korkanlar, anarşiden kurtmak için zulmü iktidar edeceklere evet derler. Mekke'de olan bu durumun tamamen tersiydi. Mekke'de güçlüler baskılarıyla, zulümleriyle anarşik ortam doğuruyor, haksızca Müslümanların üzerine yürüyor. Müslümanlarsa her ne olursa olsun, din gözetmeden topluma, toplumun zayıflarına, fakirlerine sahip çıkıyor, zayıfların emanetlerini koruyordu. Böylece Müslümanların yaptığı etkili tebliğ, hükümleri uygulama samimiyeti toplumu temelinden sarsarak Müslümanlardan yana kıldı. Müslümanlara yapılan boykotu kırdılar, Müslümanlara yardıma yöneldiler. Kendi iktidarlarına o günkü darın netliğe karşı çıktılar. Böylece toplumla darın netli arası Müslümanların anarşiye karışmama, topluma sahip çıkma uygulamalarıyla toplumla darın netli arası koparılmış, bağ kesilmiş oldu. Verdikleri sözleri yerine getirmek Müslümanların temel şiarıydı. Sözünde durmak, sözleşme yapıldıysa sözleşmenin şartlarına harfiyen uymak Müslümanlığın temeliydi. Söz verme konusunu bundan önceki bölümde ayrıntılı olarak inceltiyorum söz verilenin Müslüman putperes olması önemli değildi. Sözleşme yaptıklarımız Müslüman veya fıtıres olması önemli değildi. Müslüman kime söz verdiğine, kiminle sözleşme yaptığına bakmadan sözünü yerine getirir, sözleşme hükümlerine uygulardı. Günümüzde hem Müslümanların hem de Müslüman olmayanların ortak bahanesi olarak görülen din değiştirme veya ideoloji değiştirme gibi hususlar nedeniyle sözlerin yerine getirilmemesi, sözleşmelerin uygulanamaz duruma getirilmesi, Rasul ve arkadaşlar için mümkün değildi. Rasul ve arkadaşları her halükarda sözlerini yerine getirmeyi inançlarının esası saydılar. Çünkü onlar inanandı, inanılandı. İnançları sözlerinden ibaret değildi. İnançları yaşamlarının özüydü. Yaşamlarının tek amacıydı. Ancak sonraki yıllar insanların amellerini, yaşamlarını imandan ayırdılar. İnsanlar Allah'ın ayetlerine aykırı yaşasalar bile Müslüman kaldıklarına inandılar. Böyle inandırdılar. Halbuki Kur'an'ı okusalardı, davranışlar, ameller inancın bir parçası, davranışlar yani ameller inancın yeryüzüne yansımasıydı. İnancın yeryüzüne yansıması olan, yaşamı inançtan ayırdığınız zaman, o zaman iman yeryüzüne yansımaz ki. İnsan yaşamına neyi yansıtıyorsa inancı odur. Bu öz ayetlerin inancı tarif eden ayetlerinizüydü. Şahitliğe düzgün yapmak, toplumsal yapılanmanın önemli kurallarındandır. Onun için Allah emanetlere dikkat etme konusuyla birlikte şahitliği de gündeme getiriyor. İkisini birlikte İkisini aynı muhakeme içerisinde öne çıkarıyor. Zira her yaşanılan olay insandaki bir emanettir. Emaneti genişlettiğimiz zaman emanetin anlamına şöyle derinlemesine baktığımız zaman her yaşanılan olay insandaki bir emanettir. Emanet kapsamında konu sadece insanlara verilen paralar, değerler, değerli eşyalar değildir. İnsanın insana verdiği söz, insanın insanlarla birlikte yaşadığı olaylar da, insandaki bir emanettir. Onun için, Allah söz vermeyi, emanetlere ihanet etmemeyi, şahitliği düzgün yapmayı birlikte hükmediyor. Aslında, konunun özünde hepsi, aynı anlam içine giriyor. Söz emanettir. Yaşanılan olaylar emanettir. Korunması için verilen değerler emanettir. Şahitlik, Emanetin yeri geldiğinde iadesinden ibadettir. Yani, bu emaneti ortaya çıkarmaktır. İfade etmektir. Yani, bazı olaylar yaşadık, sözler işittik, sorulduğunda bizde emanet olarak var olan sözleri, yaşanan olayların ayrıntılarını gerçeğine uygun bir şekilde söylemek, olayları anlatmak, emaneti iade etmektir. Allah'ın yanında şahitlik önemli bir kavramdır. Huzurdaki hesapta Allah, insanla ilgili her şeyi insanın yaşamına şahit kılacaktır. Ayetleri okuyanlar bilirler. Allah, peygamberlerin rasul seçilmesine, yani rasullerin şahidi Allah'tır. Allah, peygamberlerin rasul seçilmesine, rasullerin tebliğ ettikleri dine. Hatırlayın Maide Suresinde Allah, Hazreti İsa'ya şöyle diyordu, sen, Söyle ya İsa, sen mi dedin onlara, beni ve anamı Tanrı edinin, Rab iddiaz edin. Ne diyorduysa ayette haşa ya Rabbi. Sen de biliyorsun ki ben onların içindeyken sen bana neyi emrettiysen, neyi gönderdiysen ben onları söyledim. Ama benden sonra bir şey yaptılarsa, değiştirilerse ben onu bilemem. Resuller tebliğ ettikleri dine, ayetlere, dinin hükümlerine, insanlar, insanların yaşadıklarına, söylediklerine, insana verilen bedensel değerler nedir onlar? Akıl, muhakeme, irade, göz, kulak, el, ayak, dil vesaire ne varsa insana şahit olacaklardır. Hatırlayın o ayeti. Onların elleri, ayakları, gözleri, dilleri, kulakları kendi aleyhlerine şahit olduğu zaman cümlesiyle çarpıcı olarak ortaya konulan dinin şahitlik temeline dayandığını göstermektedir. Müslümanların kültüründe insanların dine girerken şehadet getirmeleri bir rastlantı değildir. Şahadet getirmek, insanın kendisini kendisine şahit olarak ortaya koymasıdır. Emaneti, insanın insana bıraktığı söz, insanın insana bıraktığı mal, insanın insana bıraktığı para, insanın insana bıraktığı kıymetli eşya, insanın insanlarla beraber yaşadığı olaylar olarak genişlettiğimizde, konu basit bir kelimeden çıkar, çok derinlemesine bir hayatı kapsayan, hale gelir. Çok önemli bir hale gelir. Bir insanın diğer insana bıraktığı sır bir emanettir. İki insan arasındaki konuşma bir emanettir. Sözleşme bir emanettir. İnsanların söz vermesi bir emanettir. İnsanlar arasında yapılan akitler bir emanettir. Dinin tebliği, insanlara bırakılan bir emanettir. Müslümanlar arasında yapılan istişareler bir emanettir. Müslümanların birbirlerinin bilgilerini artırmak için yaptıkları çalışmalar bir emanettir. Yazılan makaleler, kitaplar, hikayeler, şiirler topluma bırakılan bir emanettir. Yapılan sunumlar, konferanslar, seminerler, dinleyicilere bırakılan bir emanettir. Bugün burada yaptığımız bir konuşma, bu sohbet sizlere bırakılan bir emanettir. Allah'ın bildirdiği gerçekleri, Allah'ın bildirdiği gerçeklikte, hesap günü insanlar kendilerinde bulunan emanetleri, dile getirerek yani şahitlik ederek emanetlerini iade edeceklerdir. Herhangi bir insanla veya başka bir Müslümanla Allah'ın ayetleri üzerinde konuşmalar yaparak bilgilerini paylaşsa onlar paylaşılan bilgileri kabul etseler de etmeseler de kendilerine bırakılan bir emanet olarak taşıyacaklardır. Onun için Medine döneminde gelen ayette o münafıklar, müminlere inanmayacaklarını bildiğiniz halde Niçin onlara anlatıp duruyorsunuz diyorlardı. Müminler onlara, biz elimizden geleni yapıyoruz. Hidayet Allah'tandır. Umuyoruz ki, yaptığımız şey, hesap günü lehimize şahitlik olur. Bu özü yaşayan Resul, bu özü yaşayan Resul'ün arkadaşları, bıkmadan, usanmadan insanlara Allah'ın dinini tebliğ ediyor, yani Allah'ın dinini emanet bırakıyordu. Ayetlerini insanlara açıklıyorlardı, yani, Ayetlerini insanlara emanet bırakıyorlardı. Onlar için insanların inanıp inanmaması, anlattıklarını kabul edip etmemesi önemli değildi. Zira Müslümanlar ayetleri tebliğ ettiklerinde, insanlara emanet bıraktıklarının bilincindeydiler. Yarın huzurda o insana sorulduğu zaman, Ey kurum sen ne yaptın? Ben Yarabbi senin ayetlerini insanlara emanet bıraktım. Çalışma hayatımı, günlerimi bana verdiğin, zaman nimetini bu şekilde harcadım diyecekler ve emanet bırakılanlarda ister kafir olsun, ister mümin olsun, ister münafık olsun bu mümin hakkında şahit edecekler. Şahitlik yapacaklar. Evet ya Rabbi, bize anlattı ama biz inanmadık diyecekler. Evet ya Rabbi, bize anlattı, biz eğip büktük, nifak içinde bulunduk, nifaklık yaptık diyecekler. Müminlerse evet ya Rabbi o bize anlattığı bilgilerini paylaştı diyecekler. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlar bu bilinçte değiller. Bugün Müslümanlar aceleci davranıyorlar. İnsanların inançlarına karışıyorlar. İnsanları yargılıyorlar. Anlattıklarına hemen inansın istiyorlar. Anlattıklarına itiraz edilmesin istiyorlar. Böylece emanetin dışına çıkıyorlar. Bilselerdi ki insanlara yaptıkları suçlamalar da insanlar anlattıklarını kabul etmediği zaman koydukları Tavırlar da insanlara bırakılan bir emanettir. Huzurdaki hesapta suçlanan insanlar, kendilerine tavır konulan insanlar, aleyhlerine konuşulan insanlar emanetlerini Allah'a iade edecekler, yani şahitlerini yapacaklardır. Yani ne diyecekler? Ya Rabbi, farklı düşünüyorduk, bizi suçladılar. Farklı düşünüyorduk, bize tavır koydular. Farklı düşünüyorduk, arkamızdan konuştular diyeceklerdir. O zaman Allah suçlayanlara hangi hakla? hangi yetkiyle suçladıklarını, tavır koyanlara hangi hakla, hangi yetkiyle tavır koyduklarını soracak. Kim Allah'tan kendisine bir yetki, bir görev verilmeden suçlama yapmışsa, haksızca ayetlere aykırı davranışlarda bulunmuşsa, mutlaka karşılığını bulacaktır. Kim Allah'tan kendisine bir yetki ve görev verilmeden, kendi kendini görevlendirmişse, hangi hakla, hangi duyguya dayanarak olursa olsun, bunun karşılığını mutlaka Allah'a verecektir. Onun için tekrar ediyorum dikkat edilmesi için. Müslümanlar çok iyi kavramlılar ki Allah'ın ayetleri kendilerine bir emanettir. Müslümanların tarihinden kendilerine gelen kültür bir emanettir. Yaşadığı olaylar bir emanettir. Müslümanların Müslümanlarla konuşmaları, istişareleri bir emanettir. Müslümanların Müslüman olmayanlara karşı söylemleri, bir emanettir. Müslümanların Müslümanlar aleyhine söyledikleri bir emanettir. Müslümanların Müslüman olmayanlar aleyhine söyledikleri bir emanettir. Kısacası yaşamın kendisi insana bırakılan bir emanettir. Hatırlayın ayeti. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ashab 72 Günümüzde insanlar sözlerini hafife alıyorlar. Yaşadıkları olayları hafife alıyorlar. Sözlerine, yaşamlarına, duygularını, benlerini, benliklerini, çıkarlarını, hırslarını karıştırıyorlar. Şahit olacakları konularda adil davranmıyorlar. Kendilerine şahit olacaklara, aleyhlerine çok şey bırakıyorlar kendi aleyhlerine. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın düşünce farkından dolayı ona kafir, sapık, mezhepsiz, akılsız, ahmak dedik. Neden? Acaba bu söylediklerinin kendi aleyhine ileride şahitlik yapacağını biliyorlar mı? Söyledikleri her şey yarın karşılarında huzurda hesaba çıkıp kendi aleyhlerine şahitlik yapacak. Bana kafir dedi, bana sapık dedi, bana mezhepsiz dedi, bana akılsız dedi, bana ahmad dedi. Neden? Allah soracak. Neden? Neden dedim. Delilin ne? Allah'ın ayetlerine sık sık söylediği şey, Deliniz ne? Kendinize herhangi bir yerden bir delil mi geldi diye sürekli tekrar edip sorduğu Yahudilere, Hristiyanlara, putperestlere ifadelerine karşı tahakkuk edecek. Acaba bu söylediklerinin kendi aleyhine ileride şahitlik yapacağını biliyorlar mı? Huzurdaki hesapta görüş farklılıklarından dolayı kafir, sapık, mezhepsiz, akılsız, ahmak, aptal denilenler haklarını aradıklarında unutmayın ki diliniz aleyhinize şahitlik edecek. Siz susturamayacaksınız, dedim diyecek. Bunları tekrar edecek. Aklınız aleyhinize şahitlik edecek. Mantığınız aleyhinize şahitlik edecek. İradeniz aleyhinize şahitlik edecek. Kalbiniz aleyhinize şahit edecek. Halbuki bu sözleri söylerken ne kadar da lakayt, umarsız ve bol keseden söyleyebiliyoruz. Ne kadar görevsiz, yetkisiz, sorumsuz olarak söyleyebiliyoruz. Halbuki dağlar, yerler, gökler sorumluluktan kaçmışlardı. Zira onlar sorumluluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı yaratılışlarından. Çünkü onlar emanetin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Çünkü onlar emaneti yerine getirmenin ne demek olduğunu biliyorlardı. İnsanın cahilliği, hırsı, kendi kendine görev üstlenmesi, yetki kullanması, emanete ihaneti, başına büyük belalar açacaktır. Kendisine bırakılan sözlere adaletli davranmaması, başına büyük felaketler açacaktır. Görüşümüze aykırı bir düşünce söylendiği zaman söylediğiniz şeyi doğru bulmuyorum nedenleri şunlardır deyip bırakma yerine, sen böyle mi inanıyorsun? Eğer böyle inanıyorsan, sen sapıksın, kafirsin, akılsızsın, ahmaksın, aptalsın demek arasında büyük fark var. Birinde görüş ayrılığımızı ortaya koymak, leküm, dinüküm, veliyedin demek, kısaca özetle, diğerinde ise suçlamalar var. Delillerimizi sunarak, insanlara bildiklerimizi aktarmak var birinde. Diğerlerine suçlamak var. Her iki tavır, her iki söz, Allah'ın hesabına, Emanet olarak gidecek, her iki tavrımızın, sözlerimizin karşılığını Allah verecektir. Şahitliği dünya yaşamında doğru yapın. Zaten huzurdaki hesapta eğri yapma şansınız yok. Orada dilinizi eğip bükemeyeceksiniz. Ama dünyada eğip bükebilirsiniz. Orada akli oyunlarla, çıkarcı muhakemelerle, hırsa dayalı azgın tavırlarla şahitlik yapamayacaksınız huzurdaki hesapta. Ama dünyada aklınızı, muhakemenizi, hırslarınızı, hayallerinizi, azgınlıklarınızı ortaya koyarak şahitlik yapabilirsiniz. Müminler namazlarını korurlar, sözlerine riayet ederler, emanetlerine sahip çıkarlar, şahitliklerini doğru yaparlar. Nerede doğru yaparlar? Ahirette mi? Hayır, dünyada. Dünyada. İşte dünyada namazlarını koruyanlar, sözlerine riayet edenler. Emanetlerine sahip çıkanlar, şahitliklerine doğru yapanlar cennetle mükafatlanacaklardır. Huzurdaki hesapta cennetle mükafatlanmak nimetlerin en güzeli. Peki dünyada cennetle mükafatlanacak işleri yapanlar ne yapmış olacaklar o zaman? İşte burası önemli. Ahirette cennetle mükafatlanabilmek için insanlar dünyada ne yapmış olacaklar? Ayetlerin hükümlerini dünyada yerine getirenler topluma sevgiyi, saygıyı paylaşıma hakim kılacaklardır insanlar arasında güven duygularını yaşatacaklardır. Hangi dinden, hangi görüşten olursa olsun, ayetlerin hükmünü yerine getiren müminler, insanlığın ulaşabileceği erdemliği onlara göstereceklerdir. Dün, bugün ideolojilerin, sosyolojinin, felsefenin, dinlerin aradığı insanlığa sunduğu insanlık gerçekleşecektir. Şöyle bütün yazılana sizlerine bakın. İdeolojiler, iyi bir insan, iyi bir toplum arıyor. Sosyolojik Temel kuramlar, felsefeler, iyi bir insan, iyi bir toplum arıyor. Bunların ilkeleri kurallar üzerinde tartışıyor. Halbuki Allah gönderdiği ayetleri böyle bir gönderiyor ki, iyi bir insanın, iyi bir toplumun temel taşları olarak gönderiyor. İşte cennetle mükafatlanacak kişiler, o bütün insanlığın binlerce yıldır aradığı şeyleri en temel noktasından, ...hiç şaşmadan uygulayan insanlardır. Ve bunlar bu hükümler için de gizlidir. Sözlerinizi yerine getiriyorsanız, şahitliği düzgün yapıyorsanız, emanetlerinize ihanet etmiyorsanız... ...o zaman toplum, temel taşları kurulmuş olur. Aralarında güven unsuru başlar. Hangi fikirden olsa olsun, hangi dinden olsa olsun... ...Allah'ın ayetleri doğrusuna gerçekleşecek bu insanlık, bu toplum. Deneme tahtasına dönüştürmeyen bir yapıyla gerçekleşecek... İnsanlar insanlık için çeşitli erdemler hayal edebilirler. Kültürlerine, bilgilerine, içinde yaşadıkları şartlara göre insanlık değerlerini ortaya koyabilirler, geliştirebilirler. İdeallerindeki insanlığın resmini bu şekilde çizebilirler. Toplumun resmini bu şekilde çizebilirler. Ancak insanlığın kültürü, bilgileri, yaşadığı şartlar değişebilir. Değişen kültüre göre, bilgilere göre, şartlara göre insanlık değerleri de sürekli değişebilir. Nitekim bugün insanların ortaya koyduğu bütün değerler sürekli geliştikçe bilgiler değişiyor. Her değişen değerlere göre insanın toplumun deneme tahtasına dönüştürülmesi yazboz insan, yazboz toplum figürü ortaya çıkacaktır. Halbuki insanları yaratan Allah gönderdiği kurallarla yazboz insan önermez, idealdeki insanı tarif eder, İdealdeki insanın uyacağı kuralları gönderir. İdealdeki insan, verdikleri sözleri mutlaka yerine getirendir. Kendilerine bırakılan emanetlere sahip çıkan koruyandır. Her konudaki şahitliği çıkarsız bir şekilde adaletle yapandır. Bu sayılan değerler dini ne olursa olsun her insan içindir. Müslümanlar bu değerlere namazlarını korumayı da ekleyerek ideal insanın doğruluğuna ulaşırlar. İşte burası önemli. Müslümanlar hangi dinden? Hangi görüşten olursa olsun, insanlar arasında sözlerine yerine getirmeyi, emanetlere sahip çıkmayı, şahitliği doğru yapmayı göstererek, uygulayarak toplumsal güce ulaşmanın yolunu insanlara öğretirler. Örnek olurlar. Çünkü müminler insanlara örnek, Rasul müminlere örnek olarak seçilmiştir. Ayetleri okuyun. Ne yazık ki bugün. Müslümanlar böyle bir hedeften, böyle bir idealden uzaktırlar. İnsanlığa örnek bir insan olmayı, insanlığa örnek bir toplum olmayı hedeflerinde asla yaşatmamışlar, yaşatmıyorlar. Bugün Müslümanların idealinde, hedefinde bunlar yok. Bugün özellikle Müslümanların yaşamları kendilerinin oluşturduğu yaz doz insan figürüdür. Bugün özellikle Müslümanlar kendileri bu şekilde oluşturuyorlar. Daha müminliği, Müslümanlığı tarif noktasında hemfikir değiller. Daha İslam'ı tarif noktasında, Allah'ın ayetlerini anlama noktasında hemfikir değiller. Bir kavgadır, bir gürültüdür, bir patırtıdır gidiyor. Birbirlerini dinleme diye bir şey yok. Birbirlerini anlamaya çalışma da yok. Herkes bir kule, herkes bir fil dişi kulesinde oradan Allah'ın dinini hükmediyor ve örnek oluyor. Neyin örnekliği? Allah'ın ayetlerinde tarif ettiği Müslümanlığın örnekliği değil. Müslüman toplumun örnekliği de değil. Benliklerin, bencilliklerin, hırsların, ferdi hayallerin, bireysel hayallerin, cemaatsel, mezhepsel hayallerin örnekliği oluyor. Bugün Müslümanların hedefinde, idealinde bir an önce insanlık değerlerini içselleştirmeden, toplumsallaştırmadan iktidar olmalar. Hemen bir an önce. Çok acelesi var. İktidar olunca ne yapacağı belli değil. Olanları görüyoruz zaten. Olanlar hemen burjuva haline geliyor. Önce karıları bırakıyorlar, sonra arkadaşlarını bırakıyorlar, sonra evlerini, arabalarını değiştiriyorlar, sonra çevresini değiştiriyorlar. Niye? Çünkü Allah'ın gönderdiği dine içselleştirmeden, onu toplumsallaştırmadan, iktidar olma hevesiyle yanmış tutuşmuş olunca da muradına eriyor. İnsanlara, toplumlara, devletlere haddini bildirmek var. Bir an önce güceye ulaşalım, insanlara, devletlere, toplumlara haddini bildirelim. Böyle idealler var. İnsanları değerlendirme, suçlama, yargılama, öteleme var ideallerde. Müslümanlar Mekke'deki Resulü izlemiyorlar. Mekke'de inançlarını yaşayan Müslümanları izlemiyorlar. Onları örnek almıyorlar. Mekke'de Allah'ın Müslümanlara gönderdiği hükümlerin önemini Kavramak da istemiyorlar. Eğer bugün Müslümanlar, Mekke'deki Müslümanları izleselerdi, Medine'de devlet kuruluncaya kadar bir kez olsun dillerinden, düşüncelerinden iktidar olma hayalinin, idealin, hedefinin geçmediğini bilirlerdi. Mekke'deki Müslümanları izleselerdi, Resul'ün önüne konan iktidar şanslarına Resul'ün nasıl cevap verdiğini bilirlerdi, o konuda gelen ayetleri içlerine, benliklerine, akıllarına sığdırırlardı. Mekke'de gönderilen hükümlerin özü, Allah'ın kurallarına uyanları, insanlık erdemini yaşayanları, olgunlaşan insanları toplumsallaştırmaktır. Gönderilen ayetlerin özü budur. Gönderilen, Mekke'de gönderilen ayetlere bakınız, bir öz var. Ortak özü, Allah'ın kurallarına uyanlar, insanlık erdemlerini yaşatıyor, olgunlaşıyor ve toplumsallaşıyor. O gün, Başta Resul olmak üzere Müslümanların öne çıkanları ayetleri uygulayarak toplumsallaşmışlardır. Bugün Müslümanlar güçlü bir toplum istiyorlar ama kendileri ayetler doğrultusunda yaşayarak güçlü bir insan olmak istemiyorlar. Duygularının yelpazesinde hareket ederek bireyselleşiyorlar çıkarlarına uygun hareket ederek dünyevileşiyorlar. Benliklerine göre hareket ederek parçalandıkça parçalanıyorlar. İnançlarıyla, düşünceleriyle, suçlamalarıyla, yargılamalarıyla, ötelemeleriyle toplumsallaşamıyorlar. Çok örnek yaşıyoruz. Ve şaşkınlıkla izliyoruz. Eğer bir yerde 10-15-20 tane Müslüman bir araya geldiyse, önce güzel bir merhabalaşma, güzel bir tanışma, güzel bir sohbet, nasılsın, iyi misin? Biraz çay, kahve faslı, arkasından İslami konuda sohbet başlıyor, sohbet devam ediyorsa, dikkatinizi çekiyorum, aynı gruptan, aynı cemaaktan değillerse, farklı farklı bir insan grubuysa, mümin grubuysa, sohbet devam ettikçe parçalanmalar başlıyor, parçalanmalar belki 15-20 şirilik grup en az 5-6-7-8'e bölünüyor. Bu gerçek. Neden? Bugün insanlar şahitlerine doğru yapmıyorlar. Onun için kişilerden kulaklarıyla duyduklarını düşüncelerine göre yorumlayarak başkalarına aktarıyorlar. Karşısındakine aktarıyorlar. Kişiler hakkında başkalarından duyduklarını teyit ettirmeden başkalarına aktarıyorlar. Halbuki Müslümana düşen adil olmak. Adil olan Müslüman, bir kişi hakkında söz duymuşsa, kişinin kendisi tarafından teyit edilmeden yorum yapmaması, başkasına aktırmaması gerekir. Adil olmanın temel kuralı bu. Ancak böyle yaptığı zaman, Müslüman dedikodudan, gıybetten uzak durmuş olur. Günümüzde Müslümanlar arasında dedikodu, gıybet hükmünü sürdürüyor. Filanca hakkında filanca şöyle demiş diye başlayan konuşmalar, Müslümanlara asla yakışmaması gerekiyor ama yakıştırılıyor. Günümüzün iletişim teknolojisi imkanları geçmişten daha güçlü. Adil olan insan anında duyduğu hakkında gerekli bilgilere ulaşabilir. Duyduklarına göre insanlar hakkında konuşacağına bizzat insanların kendilerine ulaşarak duyduklarının gerçeğiniz öğrenebilir. Eğer bilginin gerçeğine ulaşamıyorsa bizzat kişilerin kendisinden Teyit ettiremiyorsa susması hayırlı. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranışlarından başında gelen müminler kendi aralarında konuşurken söze şöyle başlıyor. Filanca kişi hakkında ne düşünüyorsun? İşte bu sözle başlayan konuşmalar, çok tehlikeli konuşmalar. Allah'ın bu ayetleri doğrusuna incelendiği zaman çok tehlikeli bir konuşmalar. Şöyle demiş olsaydı, şöyle bir görüş ortalıkta tartışılıyor, bu görüş hakkında sen ne düşünüyorsun demiş olsaydı iyiydi. Ama direkt kişiye hitap et. Filanca kişi hakkında ne düşünüyorsun? Neden? Çünkü o şöyle, şöyle şöyle şöyle diyormuş. Sen ne diyorsun? Kişiler belirtmeden düşünceler tartışılabilir. Kişiler suçlanmadan, hedeflenmeden, hedef alınmadan görüşler tartışılabilir. Şöyle bir görüş var. Bu konuda sen ne diyorsun? Görüşlerin nedir denilebilir. Bunda bir mahsur yok. Kişi hedeflenmemiş. Ama amaç düşünceleri, görüşleri konuşmanın ötesine çıkarak kişilerle uğraşmayı öne çıkarıyor. Halbuki cahil, aciz Kişiler, kişilerle uğraşır. Erdemli, inançlı, akıllı kişiler ise kişileri konuşurlar. Bütün bu konuları emanet kavramında inceleyebiliriz. Şahitlik konusunda inceleyebiliriz. Ayetlerin anlamlarını daralttıkça Allah ne demek istediğini anlamayız. Biz eğer şahitliği herhangi bir konuda kişinin filanca ile filanca arasında bir hadise olmuş, E ee bu konuda şahitlik için çağrılmış. İşte böyle gittiği zaman Allah diyor ki ona dürüst ol. Böyle anlarsak daralır konu. Emaneti birisi birisine üç kuruş para vermiş veya değerli eşyasını şunu saklayıver demiş. Emaneti böyle alırsak dar bir mefhum içerisinde Allah'ın ayetini anlamayız. Anlamakta güçlük çekeriz ve hayatımıza uygulayamayız. Halbuki bu ayetlerde ifade edilen şahitlik, emanet inancın bir parçasıdır. Müslüman kimliğinin bir parçasıdır. İslamı yaşamı toplumsallaştırmanın bir parçasıdır. Onun için ayetlerin anlamlarını daralttıkça, Allah'ın ne demek istediğini anlamayız. Ayetlerin anlamlarını insanın düşüncelerine, yaşamına ne kadar çok genişletirsek Allah'ın insanlar için koyduğu kuralları daha çok iyi anlarız. Kelimeler üzerinde tartışmak yerine anlamlar üzerinde konuşmak daima iyidir. Şu ayette şu kelime geçiyor, bunun anlamı nedir diye kelime üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Her ayet kelimelerden oluşuyor elbette ama birçok kelimelerden oluşuyor. Ayetleri oluşturan kelimeler üzerinde tartışma konuşma yerine konuyu ayetlerin bütünlüğünde, Kur'an'ın bütünlüğünde kavrayıp anlamları üzerinde konuşmamız gerekir. Eğer biz Kur'an'ın bütünlüğünde, ayetlerin bütünlüğünde, surenin bütünlüğündeki anlamından o ayeti alıp soyutlarsak, içinden de bir kelimeyi alıp ayetin içinden soyutlarsak, ayırırsak ve o kelime üzerinde tartışmaya konuşmaya başlarsak ne ayeti anlamış oluruz? Ne Kur'an'ı anlamış oluruz, ne de surenin anlatmak istediğini anlamış oluruz. Anlamlar üzerinde konuşmak, bu konuşmalar, suçlama niteliği olmamalı, yargılama niteliği olmamalı, öteleme niteliği olmamalı. Doğru bildiğimiz her şeyle içselleşip, derinleşip, daha doğruya ulaşmak için Müslümanlarla bilgi, fikir alışverişinde bulunmamız Allah'ın bize gösterdiği yol. Onun için ayetler üzerindeki her konuşma, tartışma yerine, birbirini suçlama yerine, acaba hangi derinliği oradan bulabilirim? Acaba hangi açılımı oradan bulabilirim? Acaba benim kimliğimi, Müslüman kimliğimi, ileride oluşacak Müslüman toplum kimliğini oluşturacak bilgilerde nereye kadar bana faydalı olur? Dikkatiyle, düşüncesiyle dinlemekte yarar vardır. Birçok konu ilk duyduğumuz anda, hepimiz hatırlayalım, bugüne kadar çok şey duyduk. Ama ilk duyduğumuz anda tepki gösterdiğimiz, karşı çıktığımız, hatta sinir küpü haline geldiğimiz, hatta kavga verdiğimiz geçmişte birçok konu bugün iddia ettiğimiz konulardır. Bugün savunduğumuz konulardır. Hepimizin yaşamında, geçmişinde şöyle bir seyir çizgisi yaptığımız zaman, bugün savunduğumuz birçok konunun geçmişte başkaları tarafından söylendiğini duyduğumuz zaman düşman kesilmişizdir. Ama zaman içerisinde aynı yere varmışızdır. Nasıl? Kolayca değil yani. Zorluklardan geçerek, bir sürü şeylerden geçerek varmışızdır. Halbuki Allah'ın metoduna uysaydı daha kısa ve daha doğru yoldan gelirdik. Daha kısa ve daha doğru yoldan. Çünkü Allah bize bunu öğretiyor. Müminler aralarında istişare ederler, tartışmazlar. Kavg etmezler, istişare ederler. Ne kadar ayrılıkçı düşünce bile olsa, farklı düşünce bile olsa, ilk anda duyduğunuz zaman, ne kadar rıcıt bir düşünce bile olsa, mümin Allah'ın sözünü dinleyerek bir istişare mantığıyla onu emanet olarak alır, değerlendirmesine tabi tutar, karşısındakinden delillerini ister, karşı delillerini biriktirir, varsa ileride tekrar otururlar, tekrar konuşurlar. Ama öyle değil bizim yaptığımız. Duyduk mu? Duyduk. Ters mi geldi? Evet. Her anında tepki kurulsun anında karşı çıkarız. Neden? Ama beş yıl sonra, şöyle geriye bakalım, beş yılımız öncesine böyle anında tepki koyduğumuz, anında karşı çıktığımız, hatta bu yüzden o insanlara tavır koyduğumuz, her konuda neredeyse aynı şeyleri düşünür hale gelmişizdir. Ama o gün yıktığımız gönülün, o gün kırdığımız kalbin, o gün kırdığımız mümin kardeşimizin hakkını hiçbir zaman ödeyecek bir noktaya da gelmemişizdir. İnsanlarla, özellikle Müslümanlarla bilgi, görüş alışverişinde aceleci olmamız, suçlayıcı, yargılayıcı, öteleyici olmamız bizim şahitliği doğru yapmadığımız anlamına gelir. Emaneti doğru değerlendirmediğimiz anlamına gelir. Çünkü bu görüş alışverişlerin hepsi, bize bir emanettir. Allah müminlere inançlarında kesin, keskin olun diyor. Mümini tarif ederken müminler katı bir şekilde inanırlar. İnançlarında kesindirler. Asla bu konuda taviz vermezler. Sözlerinde ise, davranışlarında ise adil, alçakgönüllü, yumuşak bir Müslüman'dırlar. Hesap görücülüğü Allah'a bırakmışlardır. Yargılamayı Allah'a bırakmışlardır. Suçlamayı Allah'a bırakmışlardır. Hidayeti Allah'a bırakmışlardır. Tevbeyi, af kapısını Allah'a bırakmışlardır. Ve insanlar kabul etsin etmesin, o insanlarla Allah'ı karşı karşıya getirmişlerdir. Aradan çekilmişlerdir. Şunu bilelim ki, insanlara ne kadar sert, katı, suçlayıcı, yargılayıcı davranırsak, o kadar Allah'tan uzaklaşmış oluruz. O kadar. Bunu kavradığımız gün, Allah'ın gerçeğini, Ayetlerinin gerçeğini kavramış oluruz. Unutmayalım ki Allah hiçbir zaman verdiği sözden vazgeçmiyor. Bakın hiçbir zaman. İşte kendini tanımayan insanlar ortada. Allah'ı inkar edenler ortada. İnsanlara zulmeden, haklarını yiyen, çalan çırpan, üzerlerinde haksız iktidar olanlar ortada. Allah onlara bir şey yapmıyor. Zira tüm insanlığa Allah bir söz verdi. Dünya hayatı sizin imtihanınızdır. Dünya hayatı sizin imtihanınızdır. İmtihanında insanlar sorulara ister yanlış cevap verirler, ister doğru cevap verirler. İmtihanında insanlar ister Allah'a inanırlar, ister inanmazlar. İmtihanında insanlar ister Allah'ın yolundan giderler, ister karşı çıkarlar. Allah karışıyor mu? Hayır, diyor ki imtihan sonundasınız. Size bir süre verilmiştir, mühlet verilmiştir size. Mühletiniz boyunca... Siz yapın yapacağınızı, ben de yapacağım yapacağımı demiştir. Ayetler öyle demiyor İmtihan sorularının cevapları, insanın inancı, sözü, davranışları bunlardır. İnsanlar imtihan süresince istediklerini yaparlar. Süre bitince yapılanlar değerlendirilecek, doğru cevaplananlar cennette mükafatlanacak, yanlış cevaplayanlarsa cehenneme giderek kaybedeceklerdir. Bu Allah'ın insanlara verdiği sözdür. Allah sözlerine, duygularını karıştırmıyor kararsız tutmuyor. Allah kendine karşı yapılan haksızları bahane ederek, bahane kılarak sözünden dönmüyor. Sen kim oluyorsun ey kul? Ben seni yarattım. Sen bana niye karşı çıkıyorsun? Sen kimsin? Senin haddini şöyle bildiririm deyip dünyada başını dahr etmiyor. Çünkü söz verdi. O sözde duruyor ve adaletten de sapmıyor. Allah insanların imtihan sürecinde yaptıkları yanlışları görek imtihan süresini kısaltmıyor. Size bir ecel verildi. Bir süre verildi, bu süre sonuna kadar siz yapacağınız yapın, sonra ben de yapacağımı bilirim Ama o süreyi kısaltmıyor. Ama o süre içerisinde hidayet kapısını açık bırakıyor, af kapısını açık bırakıyor, tevbe kapısını sonuna kadar açık bırakıyor. Böyleyken insanlara ne oluyor ki Allah'ın yapmadığı bir şeyleri yapıyorlar? İnsanlara ne oluyor ki duygularını, benliklerini işe karıştırarak adaletten uzaklaşıyorlar? İnsanlara ne oluyor ki kendilerine emanet edilen dine, ayetlere, sözlere, akla, mahkeme, iradeye aykırı davranıyorlar? Halbuki Allah kendisine karşı yapılan saygısızlıklara, karşı çıkışlara, düzenini yani dinini bozanlara, Dünya hayatında bir şey demezken insanlara meşru müdafaa hakkı veriyor. İnsanlar inançlarına, canlarına, mallarına, nesillerine yönelmiş tehlikelere karşı kendilerini savunabilirler. Meşru müdafaları var. İnsanlar meşru müdafaa hakkını kullanabiliyorlar. Kendisini öldürmeye gelen birisini engelleyebilir, rüşulanabilir. Ama Allah dünya hayatında meşru müdafaa hakkını kullanmıyor bakın. Yani kul karşı çıkmış, ben de Tanrıyım demiş, Tanrı iddia ediyor. Sen kimsin deyip kendi tanrılığının meşru müdafaa yapmıyor. Sana diyor süre verdim o süreye kadar tanrılık oyna. Sonra gelirsin hesaba o gün sana verdiğim sözde olsun süreyi verdim ama süre bitince sana gerekeni söyleyeceğim diyor. Kendisine yöneltilen her türlü kötülüğe karşı Allah hesap gününü gösteriyor. İnsanların kendi yaptıklarından dolayı başlarına gelecekleri gösteriyor. Dünya hayatı etki tıpkı kurallarında kendi dengesini bulmuş. Yalancı yalancıyla, zalim başka bir zalimle. Dinsiz, imansızla, tağut başka bir tağutla yıkılıp gidiyor, yerle bir ediliyor. Allah'ın sünneti Allah bu. Kendisi müdahale etmiyor. Allah bu gerçeği insanlara gösteriyor. Allah'ın insanlara gösterdiği bu gerçekler, insan henüz hesap gününe gelmeden de yaptıklarını bulur esprisini taşıyor. Allah olaylara müdahale etmeyeceğini, insanların iyilikte, kötülükte birbirleriyle yaşayacaklarını, daima iyiliğin İyilerin yanında bulunduğunu belirtiyor. İyi, iyilikten yana olarak Allah ile beraber olmak, dünya hayatının başarısı olduğunu anlayanlardan olmak, insanın dünyadaki amacı olmalı. Bir insan, bir mümin daima iyiden yana, iyilikten yana olarak Allah ile beraber olacağının bilincinde olmalı. Dünya hayatının başarısının bu olduğunu bilmeli, bu bilinçte olmalı. İnsanın dünyadaki amacı budur, bunu iyi kavramalı ve Allah'ın Mekke'de gönderdiği bu özdeki ayetleri kavrayıp hayatına geçiren bir insan olarak yaşamını sürdürdüğü müddetçe Allah'ın ona verdiği süreyi eceli en iyi şekilde değerlendireceğinin bilincinde olmalı. Allah'ın kendisine yüklemediği görevleri üstlenen bir insan ancak kendisine eziyet etmiş olur. Allah'ın kendisine vermediği görevleri üstlenmişse işte kendi, hani kendinden menkul, görevi kendinden menkul dediğimiz bir kavram var ya, yani bir insan kendi kendine görev isteniyor. Bir Müslüman için belki de en kötü şey bu. Bir Müslümanın Allah'ın emri olmadan, Allah görev vermeden, Allah yetki vermeden kendi kendini yetkilendirmesi, kendi kendini görevlendirmesidir. Belki de Müslümanların başına gelebilecek en büyük hesap günündeki en büyük ceza bu yüzden gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunum burada bitti. İnşallah gelecek hafta diğer hükümler var. Onlara geçeceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum.